Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Taha Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 135 ayettir. Sure adını başındaki hurufu Mukatta'dan mukattaadan almıştır. 130-131. ayetleri Medine döneminde inmiştir.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 Dördüncü ayet Bu Kur'an, yeri ve yüce gökleri yaratanın peyderpey tedricen indirdiği bir kitaptır. Beşinci ayet O Rahman'ın hakimiyeti, arşı kuşatmış, hükmü altına almıştır. Altıncı ayet Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında olanların hepsi ancak O'nundur. Yedinci ayet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 Kıvranıp koşan bir yılan oluvermiş. 21. Ayet Allah buyurdu. Al onu eline korkma. Biz onu yine ilk şekline döndüreceğiz. 22 ve 23. Ayet Bir de elini koltuğuna sok. Kötü bir durum, bir hastalık olmaksızın, başka bir mucize olarak bembeyaz bir halde çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden gösterelim. Yirmi dördüncü ayet, Firavun'a git, çünkü o azdı. Benim kullarım üzerinde otorite kurup kendisini ilahlaştırdı. Yirmi beşinci ayet, Musa dedi ki, Rabbim, benim gönlüme genişlik ver. Yirmi altı, yirmi yedi ve yirmi sekizinci ayetler, benim işimi kolaylaştır, dilimden de şu düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Yirmi dokuz ve otuzuncu ayet,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 hem de ona düşman olan birisi olacaktır, demiştik. Ey Musa, sevilmen ve nezaretim altında yetiştirilmen ve görenlerin sevmesi için sana kendimden bir sevgi koydum. 40 ayet, Hani kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip, ona bakacak ve emzirecek birini size göstereyim mi? diyordu. Böylece göz aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. Hani bir de sen Mısırlı'ya bir tokat vurarak kazayen adamı öldürmüştün de, seni öldüreceklerden o tasadan kurtarmış ve seni bunlar gibi bir takım sıkıntılarla denemiştik. Bunun için Medyen halkı içinde senelerce kalmıştın. Sonra takdire göre peygamberlik görevini yüklenecek duruma gelince, buraya geldin ey Musa. 41. ay.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 kökünüzü kurudur. Doğrusu ona iftira atan perişan olur, dedi. 62. Ayet Sihirbazlar işlerini ve Hz. Musa'nın sözlerini tartıştılar ve Musa galip gelirse diye fısıltıyla kendi aralarında konuştular. 63. Ayet Dediler ki, bunlar olsa olsa iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en ideal yolunuzu yaşam düzeninizi bozmak istiyorlar. Altmış dördüncü ayet. O halde bütün hilenizi toplayıp sıra halinde meydana gelin. Bugün üstün gelen mutlaka kurtuluşa muradını ermiştir. Altmış beşinci ayet. Sihirbazlar Ey Musa! Hünerlerini istersen sen önce ortaya at, istersen biz ortaya atalım dediler. Altmış altıncı ayet. Musa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 dedik 69 ayet sağ elindeki asanı at onların yaptıklarını yutacaktır Çünkü onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir Sihirbazsa nereye varsa ne yapsa umduğuna eremez 70 ayet Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler 71 ayet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 kim de ona salih, sevaplı amel işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler, alt tarafından ırmaklar akan ardın cennetleri vardır ki, onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bu, her türlü günahtan arınanların mükafatıdır. 77. Ayet Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımı Mısır'dan geceliğin yürüt, çıkar...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 Resul Cebrail'in üzerinde bir avuç toprak avuçladım, onu da erimiş ziynetlerin içine attım. Böylece nefsim bana bunu hoş gösterdi, dedi. 97. ayet Musa, defol git. Doğrusu artık hayatta senin için ceza, bana dokunmayın demendir. Ahirette ise senin için asla,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 Yüz ikinci ayet, o gün Sura üflenir ve o gün suçluları korkudan gözleri göğermiş olarak mahşerde toplarız. Yüz üçüncü ayet, kendi aralarında siz dünyada olsa olsa on gün kadar bir süre kaldınız diye gizli gizli fısıldaşacaklar. Yüz dördüncü ayet, onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Onların en olgun akıllı olanıysa bir günden daha fazla kalmadınız diyecek.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 Hidayete eren istikamet sahipleri kimdir? Doğru yolda olan kimdir bileceksiniz. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve açıklamalı meali. Taha Suresini dinlediniz. Ali Okuyan, Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özku.